Günaydın. İlk kampanya haberimizin konusu 4 artı 4 artı 4 eğitim planı ile okulların dönüşümü. Kampanya İlhame Ahmet Örnekal Okulu verileri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönelik başlatılmış. Veliler 2012-2013 eğitim öğretim dönemi itibariyle uygulamaya konulan 4 artı 4 artı 4 kademeli eğitim planı ile okulların dönüşümü kapasitelerine bağlı olarak ilkokul, ortaokul veya hem ilkokul hem de ortaokul olarak belirlenmiştir. Öğrenci velilerinin yaşamını doğrudan etkileyen bu düzenleme hiçbir altyapı çalışması yapılmaksızın uygulamaya konulmuş ve bu yüzden pek çok veli fikir olarak desteklemesine karşı tepki göstermişti. Bu bağlamda Göztepe Bağdat Caddesi üzerinde yer alan okulumuz İlhami Ahmet Örnekal Ortaokulu ve İlkokul olarak değerlendirilmiş ve her iki eğitim kademesine öğrenci kaydederek eğitim vermiştir. Üzerinden bir yıl geçmeden bu kez her şey sil baştan yapılarak okullar yeniden değerlendirmeye tabi tutulmuş ya ortaokul ya da ilkokul olarak ayrılmıştır diyor. Geçen yıl yaşanan kaosun etkilerini üzerimizden atamadan yeniden yaşamak zorunda bırakıldığımız bu çilenin nedenlerini bilmek istiyoruz diyerek sıkıntılarını dile getiren veliler şunları soruyorlar. Yeni okullar yapılarak hizmete mi sunuldu? Geçtiğimiz ilkokul ve ortaokul olarak eğitim verebilir diye değerlendirilen okullar üzerinden bir yıl geçtikten sonra neden ya ilkokul ya da ortaokul olarak sınıflandırılıyor? 2012-2014 öğretim yılında 8. sınıfa başlayacak ve sınava girecek öğrenciler 6. sınıfa başlayacak bir önceki yıl değiştiren ve 4 artı 4 artı 4 sistemindeki ortaokula başlayarak uygulamadan doğrudan etkilenen öğrencilerin psikolojisi bu değişiklikten nasıl etkilenecek bu hiç düşünülmüş müdür? Veliler yıllardır içimizde çeşitli spor dağlarında birinci, ikinci ve üçüncü dereceleri alan ilçede tek olan okulumuz bu senede 2012-2013 eğitim yılında kız basketbol takımı ile Türkiye ikincisi olmuştur. Okulumuzun ayrıca iki AB projesi ve uluslararası yarışmalara katılımı dereceleri bulunmaktadır diyor ve bu denli başarılı olan ortaokulun yok sayılarak dağıtılmaya çalışıldığı iddia ediliyor. Gelişim çağındaki çocuklarımızın her yıl yeni bir okul, yeni öğretmenler, yeni bir çevreye uyum problemi yaşamasını istemiyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerinin her yıl yeni bir uygulamayla mağdur edilmesini, endişe yaşamasını istemiyoruz. Sözleriyle sıkıntılarını dile getiriyor. İlhami Ahmet Örnekal Okulu velilerinin kampanya talepleri okullarına ait arsaya ortaokul binası yapılarak bu sorunun çözülmesi ve öğrencilerin daha fazla artık mağdur edilmemesi. Kampanya hakkında detaylı bilgisi Change.org Taksim okuluma dokunma. Adresinde. Sıradaki kampanyamız eğitimde görme engelliler derneği tarafından Profesör Doktor Ali Demire yönelik başlatılmış kampanyanın talebi ölçme seçme ve yerleştirme merkezinin engelli ayrımcılığına dur demesi. Engelsiz sınav istediklerini söyleyen dernek bu yıl yapılan yüksek öğretimi giriş sınavına giren Müge Müjgan Turanlı ve Recep Aydeniz'in okuyucularının siyasal alandaki soruları doğru şekilde okuyamaması sebebiyle başarısız olduklarını görme ve işitme engelli bulunan Murat Keferi'nin söylenenleri anlayamayacak seviyede işitme kaybı olması dikkate alınmadan okutman yardımıyla sınava alındığını, yabancı dil sınavına İngilizce alanına giren Sevda Yılmaz'ın kendisine İngilizce bilmeyen bir okuyucunun görevlendirilmesi üzerine sınavı tamamlamadan sınav salonundan ayrıldığı iddia edilir. Bu arkadaşlarımız son dönemde ÖSYM'nin düzenlediği sınavlarda sınav koşulları nedeniyle mağduriyet yaşayan engelli adaylardan yalnızca birkaçı. Halen görme engelli bireylerinin sınavda ihtiyaç duyduğu materyallerin sınav sonuna alınmamasında sorunlardan bir tanesi. Her sınav sonrasında ortopedik engelli adayların üst katlarda sınava girmek zorunda kalmaları ile ilgili haberler medyada yer alıyor. Engelli adaylara çeşitli mağduriyetler yaşatan ÖSYM bununla da kalmayarak ÖSYS tercih kılavuzunda görme engelli adayların yalnızca işitme yoluyla bilgiye ulaştıklarını varsayarak İşitmeye dayalı bölümleri seçmelerini tavsiye ediyor, diyor dernek. ÖSYM'nin sınav koşullarını engelsiz hale getirmemesi nedeniyle herkesin yaşadığı sınav ve gelecek kaygısının ötesinde kaygılar yaşadıklarını söyleyen engelliler ÖSYM'yi göreve çağırıyorlar. Dernek engelli tiplerinin tanınması, engelli adaylara alternatif çözümler sunulması, okutmanlık görevi yapan personelin eğitim, Çözüm odaklı çalışmalar yapılırken, engelli bireylerinde süreci dahil edilmesi, eşitsizliğin giderilmesi ve adaletli çözümlerin sunulması gibi taleplerde bulunuyor. Eğitimde görme engelliler Derneği'nin kampanyası hakkında detaylı bilgi ise change.org/taksim-engelsizocym adresinde. Ve sırada bugünkü son kampanyamız var. Kampanya tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren ve geçtiğimiz günlerde olumsuz etkilerinin en çok İstanbul'da görüldüğü biber gazı ile ilgili. Konuya sessiz kalmayan Oya Koca bu konuda bir kampanya başlatmış. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi biber gazı kullanımının kamu sağlığı etkileri sebebiyle kısıtlanması ya da kaldırılması. Oya Koca gaz tabancalarının sayısız kere hem de havaya doğru değil hedefe gözeterek, yurttaşlara yönelten kimi emniyet mensuplarının temel insan haklarının yaşam hakkına doğrudan kastettiğini ve 1 Mayıs 2013 günü Beşiktaş-Şişli köy bölgelerinde kimi emniyet mensuplarının yurttaşları hedef alarak gaz tabancalarının kullanıldığını, çeşitli TV ekiplerinin çekimlerinde açıkça hiçbir şüpheye yer almaya bırakmaksızın izlenebileceğini söylüyor. Baş ve vücutlarından yararlanan pek çok yurttaş tedavi altında, bazıları komada, Hayata geri dönebilirse yaşam boyu sakatlıkla karşı karşıya. Diğer yandan sokaktakilerle beraber civarda bulunan konut iş yerlerinde, hastanelerde çocuk yaşlı, hasta, alerjik bünyeli pek çok İstanbul'un sağlık durumu kent merkezindeki aşırı gaz kullanımından çok olumsuz etkilendi. Halkın emniyeti ne korumakla görevli birimler halkın sağlığını tehlikeye sokamaz. Bu birimlerin maaşlarını halkın ödediği vergiler karşılamaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Halk için emniyet, adalet için hizmet sloganının içini dolduracak sorumlulukta hareket etmelidir, diyor Oya Hanım. Kampanyasının amacını demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan barışçıl muhalif gösteri yürüyüşlerde, sokaklarda, kampüslerde emniyet mensuplarının yurttaşlara işgalci düşman gibi davranmamasını sağlamak için, şeklinde belirten Oya Koca, herkesi kampanyasına destek olmaya çağırıyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org/taksim Gaz Bombası adresini ziyaret edebilirsiniz. Okulda, sınavlarda ve sokaklarda hakların gözetildiği bir gelecek dileğiyle esen kalın.